Aynı ücret mi? Bir mağazada hem saman hem de yağ satıldığını düşününüz. Bu mağazadan saman alan ile yağ alan kimsenin aynı ücreti ödeyemeyecekleri malumdur. Aynı şekilde bu dünya mağazasından hayvanların istifadesiyle bizim istifademiz bir olmadığına göre... Elbette ki bizden istenenin, hayvandan istenenle aynı olmayacağı bedihi bir meseledir. İşte hayvan kendi vazifesini hakkıyla yerine getirdiği halde biz ibadet vazifemizi yerine getirmezsek hesabımızın çok çetin olacağı muhakkaktır. Evet, dil başka Konuşma Başka? Devenin dili bizim dilimizden çok daha büyük olduğu halde konuşamıyor. Demek ki dil başka, konuşma başkadır. Aynen. Göz ile görmenin farklı olması gibi, dil de konuşmayı yaratan ancak mütekellimi esedidir. Diğer hayvanattan farklı olarak bizim dilimize takılan bu mücevherat, ve bize yapılan bu hususi lütuf elbette ki müstehcen şarkılar söyleyelim, başkalarına hakaret edelim veya yani sözler konuşalım diye değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde bize neleri konuşmamızı bildirmişse onları konuşacak ve neleri konuşmaktan men etmişse Dilimizi onlardan uzak tutacağız. Evet, insaniyet nimeti. Birçok hastalıklarla musibet de olmuş ve her an binlerce ızdırap çeken bir insana bu ızdıraplı insaniyet yerine sıhhatli bir kedi olmayı isteyip istemediği sorulsa bu teklifi derhal reddedecektir. Kedi denilince ağzındaki rızkını da beraber düşününüz. Demek ki o insan o hali içinde yine Cenab-ı Hakk'a şükür ile mükelleftir. Ta ki küfür ve isyan ile insaniyet nimetini ebediyen kaybetmesin. Evet, insanın kıymeti, bir adamın binlerce ağacı, ''Yüzlerce hayvanı ve bir tane de çocuğu olsa, bu zat ağaçlarının ve hayvanlarının tamamını istediği anda kesebileceği ve hiçbir ceza görmeyeceği halde çocuğunun bir parmağını daha kesemez.'' İşte insanın kıymetine bu misalle bir derece bakabilirsiniz. Şükür vazifemiz. Hayvanlarla insanların müşterek olarak istifade ettikleri birçok nimetler vardır. Hayvanlar da bizim gibi bu küreye arz üzerinde seyahat ediyorlar, havayı tenefüs ediyorlar, güneşten faydalanıyorlar, sesleri işitiyorlar. Bu gibi nimetlerin nimet olduğunu hayvan bilmemekte, insan ise bilmektedir. Demek ki şükür insanın fıtri vazifesidir o halde. Bu vazifeyi ifa etmeyen insanlar bu cihetle de hayvandan çok aşağı düşüyorlar.